Yel mi, mi? Ölümünün 400. yılında Kıvrak Zekanın Prensi Cervantes yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan Jale Parla. Dostoyevski, Cervantes'in Don Quixote için insan düşüncesinin en son ve en büyük sözü... ...insanın ifade edebileceği en acı ironidir demişti. Ve bu ironiyi bir kez de kendisi romanlaştırmak için 19. yüzyılda Budala'yı yazmıştı. Don Kişot döşeğinde ölürken çevresindeki herkesi isyan ettirecek bir olgunluğa erişir. İsyan ettirecek diyorum çünkü her ne kadar onun deliliğine karşı çıkmış olsalar da artık hiç kimse Don Kişotsuz bir dünya hayal edememektedir. Şöyle bir duygudur bu. Don Kişot'un eksikliği varoluşsal bir eksiklik gibi algılanmakta. Ama bunun ne olduğu da tam olarak hiç kimse tarafından ifade edilememektedir. Yapabildikleri tek şey ona deliliklerinden vazgeçmemesi için yalvarmak olur. Efendisi ölümünün yaklaştığını hissedip de günah çıkartması için bir papaz çağırmalarını söyleyince Sanço ona şöyle yalvarır. Ah dedi Sanço ağlayarak yalvarırım ölmeyin sevgili efendim beni dinleyin uzun yıllar yaşayın. Bu dünyada bir insanın yapabileceği en büyük delilik, kimse öldürmediği halde sırf keder yüzünden kendini ölüme terk etmektir. Hadi tembellik etmeyin, kalkın şu yataktan da konuştuğumuz gibi çoban kıyafetlerimizi giyip kırlara çıkalım. Belki de bir çalının ardında Senora Dona Dulcinea, büyüsü çözülmüş olarak çıkıverir karşımıza, ne güzel olur. Eğer mağlubiyete dayanamadığınızdan ölüyorsanız, Suçu benim üzerime atın. Ben Rosinante'yi iyi eğerleyemediğim için devrildiğinizi söyleyin. Üstelik zat ahaliniz şövalyelik kitaplarında da görmüşsünüzdür. Şövalyelerin birbirlerini devirmeleri olağan bir şeydir. Bugün düşen yarın kalkar. Doğru dedi Sanson. Sevgili Sancho Panza bu meselelerden anlıyor. Ama Don Quixote onları şöyle yanıtlar. Beyler ağır olalım. Eski çamlar bardak oldu. Ben deliydim. Artık akıllıyım. Lamançalı Don Quixote'ydim, şimdi dediğim gibi iyi yürekli Alonso Kihano'yum. Dilerim pişmanlığım ve dürüstlüğüm, zat ailelerinizin nezdinde bana eski saygınlığımı kazandırır. Şimdi birkaç yüzyıl ilerleyelim ve kendimizi puslu bir Kasım sabahı, Varşova'dan St. Petersburg'e ilerleyen bir trenin kompartımanındaymışız gibi hayal edelim. Bu kompartmanda 26-27 yaşlarında bir yolcuyla tanışırız. Son derece solgun yüzlü, çok açık mavi gözlü, sarışın ve saralılara özgü derin, insanın içine işleyen bakışlara sahip olan bu yolcu, kendini Prince Leo Nikolayevich Mishkin diye tanıtır. Ve sanki dünyanın en doğal şeyinden söz edercesine, İsviçre'de bir akıl hastanesinde tedavi gördüğünü, şimdi de tedavisi bittiği için yani akıllandığı için, ...Saint Petersburg'e döndüğünü söyleyiverir. Oysa içtenliği, hesapsızlığı, aklına geleni hemen söylemesi... ...kendisiyle alay edildiği zaman bu alaya herkesle birlikte bütün kalbiyle gülmesiyle... ...kısa zamanda St. Petersburg sosyetesinde adı Budala'ya çıkar. Gene de öyle bir budalalıktır ki bu kimse onun cazibesine karşı koyamaz. Şehrin en güzel iki kadını Kim ve İsyan dolu Nastasya Filipovna ile... Erdemli ve tatlı Aglaya yapan Çin bile. Nastasya'nın peşinde onu büyük bir tutkuyla seven Lebedev vardır. Aglaya ise şehirdeki bütün genç erkeklerin rüyasıdır. Ama Aglaya Don Quixote'u hayal eder. Don Quixote Aglaya için bir ideal peşinde koşabilecek bir adamdır. Ki artık Rusya'da bunlardan kalmamıştır. İşte Aglaya, Prens Mişkin'in savruk, beceriksiz, pısırık sakarlığında... Bu şövalyeliği görür ya da gördüğünü sanır ve ona bunun için aşık olur. Nastasya Filipovna'ya gelince o budala prens de kendisini aşağılamadan sevebilecek tek insanı bulmuştur. Ama bu dünya böyle budalaları yaşatmaz. Dostoyevski'nin romanının sonunda prens Mishkin belki de bu kez hiç iyileşemeyecek biçimde akıl hastanesine geri döner. Yani deliliğe. Akıllanarak ölen Cervantes'in Don Kişotuna karşı Prens delir delirerek bitirir hayatını. O zaman Dostoyevski'nin kitap boyunca özdeşleştirdiği Don Kişot'la Prens Mişkin arasındaki ortak nokta ne olabilir? Bu ortak nokta Dostoyevski'ye göre ikisinin de İsevi Hristiyanlığı temsil etmesidir. Don Kişot akıllanarak, Prens Mişkin delirerek aynı eylemde birleşirler. her zaman güçsüzden yana olmakta. İyi yürekli Alonso Kihana ile budala prens güçten arınmanın budalalık sayıldığı bir dünyada tutunabildikleri kadar tutunurlar. Deli ya da akıllı olarak hiç fark etmez. Yelmi değirmem. Ölümünün 400. yılında kıvrak zekanın Francis Cervantes yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan Jale Parla.